Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Namazı özür nedeniyle kılmayan kaza eder. Bunu e, konuştuk. Namaz bir Müslüman bir nedenle bu neden unutma olur, cahillik olur, e, yanlış bilmek olur, uyku olur, hastalık olur, yolculuk olur. ...hayız olur, nifas olur... ...böyle bir nedenle... E, ...namaz kılamayanın... ...namazı... ...hayız ve nifasın dışındaki durumlarda... ...kaza edilir... ...bunu böyle konuştuk... ...eğer Müslüman... ...namazı bilerek... ...ve sürekli kılmıyorsa... ...böyle bir sıkıntısı varsa Müslümanın... ...bu Müslümanın durumu nedir... E, ...üç mezhep ...Hanefi, Maliki, Şafii mezhebine göre... Bu Müslüman kafir değildir, Müslümandır hala ama Müslümanların sokaklarında dolaşmayacak kadar, hapsedilmesi gerekecek kadar çok ağır bir suçludur. Hanbeli mezhebinin ağırlıklı görüşüne göre de Müslüman namazı terk ettiği, sürekli namazsız kaldığı zaman kafir olmuştur, dininden çıkmıştır, mürtet muamelesi görüp öldürülmesi gerekir. Tabii ki Hanbeli mezhebinde bu görüş Kur'an ve sünnetteki namazı anlatan ayrıntılı bilgilerden kaynaklanmaktadır. Yoksa böyle oturup masa başında verilmiş bir karar değildir. Namazın bilinçli bir şekilde terk edilmesinin ne kadar vahim Müslüman kelimesiyle bir arada durmayacak büyük bir tehlike, afet olduğunu anlamamız için bir örnek olarak bunu konuşmuş olduk. Müslüman bilerek namazını bir zaman ihmal etti, kılmadı. Biliyor, namazın farz olduğunu biliyor, ezanın okunduğunu duyuyor, kılmadı. Tembellikten veya önemsememekten dolayı kılmadı. Bu Müslüman daha sonra bu kılmadığı, bilerek kılmadığı namazlarını kaza edebilir mi? Bu konuda Müslümanların yaygın ümmeti Muhammed arasında mezhep olarak bilinen mezheplerinden dört büyük mezhebe göre Müslüman hangi nedenle olursa olsun kılmadığı namazlarını kaza eder tembellikten bilerek inadına kılmadığı namazlarını da kaza etmesi gerekir oruçta da namazda da durum böyledir demiştir. Halefi mezhebi, Şafii mezhebi, e, Maliki mezhebi ve Hanbeli mezhebinin imamları, talebeleri, müştehitleri. Ancak <gülüyor> e, İbni Hazm ve İbn Teymiye, bu iki isim özellikle isim olarak zikrediyorum. E, bilerek terk edilmiş namaz için kaza yoktur demişlerdir. Tekrar meseleyi yenileyelim. Bilerek namaz kılmayan, kılmamış olan bir insanın daha sonra tövbe edip bu namazları kaza etmesi gerekir mi sorusuna dört mezhebin müştehitleri söz birliğiyle, ittifakla elbette bunları kaza edecek demişlerdir. Sadece İbn Hazm ve İbn-i böyle bir kaza namazı yoktur demişlerdir. Bu İbn-i Teymiye'nin ve İbn-i Hazm'in İbn-i Teymiye Hanbeli mezhebinde bir müştehittir. i̇bn Hazm kendi başında zahiri mezhebi diye bir mezhebin başlarından birisidir. Dolayısıyla İbn-i kendi başına analım. İbn-i Hazm'i de bir mezhep gibi konuşalım. Şimdi <gülüyor> vakti çık vakti çıktığını bile bile Müslüman bir namazı e, kılmadıysa onun kaza ile kapatılması mümkün değildir demiştir bu iki müştehit. Şimdi burada biz e, bu iki müştehidin sözünü e, namaz kılmamaya e, ya da namazın ihmal edilmesine sanki bir teşvik yapıyorlarmış gibi anlayabilir miyiz? Asla anlayamayız ee, çünkü bu iki zatın e, özellikle İbn Teymeyenin bu konudaki e, görüşünü incelemedim ama İbn Hazm'in Muhalla isimli kitabında çok açık ve net bir şekilde ortaya koyduğu hakikat şudur yani bu şekilde bilerek namazını kazaya bırakan kaza etsin namazını diyecek olsak bu onun sanki affolunacağına dair bir işaret gibidir diyor. Böyle bir şey yoktur ortada diyor. Yani namazı bilerek terk edenin e, kapısını kapatıyor bu iki zat İbni Hazm ve İbni Teymiye e, binaenaleyh namazın kazası yoktur bilerek kasten terk edenler için namazın kazası yoktur derken İbni Hazm ve İbni Teymiye dört mezhebin e, araladığı umut kapısını kapatıyorlar. Binaenaleyh bunlar böyle bir gevşeklik nedeni değil. Diyorlar ki e, bu şekilde namaz kılmamış birisi namazın e, Ömrünün sonuna kadar hep nafile kılsın ve gözle şakıtsin diyorlar. Mesela 10 vakit bilerek kazaya bıraktı bir insan. Buna 4 e, e, mezhebin naslardan anlayarak verdiği e, çare nedir? Bu 10 vakti kaza etsin. Böylece tövbe istifade etsin, mesuliyetten kurtulsun diyorlar. İbni Hazm İbni Teymiye ise ömrünün sonuna kadar ağlasın diyorlar. Böyle bir umut yok. Sonra binlerce, milyonlarca rekat nafile namaz kılsın. Belki onlar onun yerine geçer diyorlar. Aslı bir daha yoktur bunun. Aslı yok. Yani o öğlen, akşam dediğimiz o on vakit ne kadarsa kaçırdığı onların yerine geçecek bir namaz yoktur. Bu bilerek bunu yapabilir. İhmal etmiştir. Tembelliğinden yapmıştır. Bir özrü yoktur. Kaza onun yerine geçmek içindir. Kaza edebilirsin dediğimiz zaman tembel diyor. Allah'ın azap edeceğini bile bile bir insana aldatmış oluruz. Türünden. Yani tam cümleleri böyle değil onların ama ben özetliyorum. Bu şekilde anlıyorlar. Binaenaleyh herhangi bir şekilde namaz kılmayana e, bir gevşeklik göstermek bir kenara daha fazla namazı bilerek kılmamışın işini zorlaştırıyorlar. E, bu zorlaştırma da onların şüphesiz iştihadından kaynaklanıyor. Şimdi çıkıp biz namazı özürden dolayı kılmadıysan kaza et. Allah seni affeder. E, tembellikten bilerek kılmadıysan ee, zarar yok. Sen aferin iyi ki kılmamışın diyecek gibi anlayamayız. Böyle bir şey demiyor İbn Hazm'le de, İbn Teymiyye zaten. Böyle bir böyle bir sözleri yok. Böyle anlamaya müsait bir söz değil onların sözleri. Dolayısıyla her iki ekolünde yani e, kaza etmek gerekir ve gerekmez diyen iki görüşün de kesiştiği nokta namazın önemi üzerinedir. Biri aman kaza et. Bundan kurtul diye söylüyor. Dört mezhebin görüşü budur. Öbürü de boşuna uğraşma Sen yandın diye uyarıyor. E peki ben ne yapacağım? Ömrünün sonuna kadar 50 sene 60 sene nafile namaz kılacaksın devamlı. Senin çünkü böyle kaza ederek kapatılacak kadar bir ufak değil suçun şeklinde ikaz ediyorlar. Ama e, fukahamız Allah onlara rahmet eylesin. Elbette halkın işini kolaylaştırmak, işte Müslümanların aman morale kırılmasın, kandil geceleri Müslümanlar huzurlu olsunlar diye dört meze müştehitleri böyle bir şey söylemiyorlar. Fukahanın böyle bir derdi olmaz. Halkı memnun etmek, o bir devlette maaş alan ve o görevden alınmaktan çekinme endişesi olan müftünün derdidir o. Bu müştehitlerimiz kendilerini Allah'a vermişler. Allah'tan başkasından bir beklentileri olmayan alimlerdir bunlar. Ee, bunlar İbn Hazim'de, İbn Teymiye'de ve İbn Teymiye'ye bağlı olarak İbn Kayyım'e de nispet ediliyor da ben İbn Kayyım'ın nerede nasıl dediğini bunu pek araştırmadım. Ama bu sözün asıl sahibi İbn Hazim'dir. İbn-i Azim'dir. Bunların da derdi, boşverin e, namaz kaçtıysa kaçtı. Düzeyinde seviyesiz bir şey değil. Onlar da namaza Allah'ın verdiği önem Peygamber Aleyhisselam'ın gösterdiği ciddiyete bakarak olmaz canım. Bu bir daha kapanmaz bu açık şeklinde ben özetliyorum. Tabi onların delilleri bu şekilde değil. Usulü fıkı açısından bakıldığında böyle bir derin tartışma konusudur bu. <gülüyor> Demek ki namazın özürlü veya özürsüz hangi şekilde olursa olsun kazaya kalması halinde o kaza muhakkak yapılacak. Biraz sonra bu kazayı hemen mi yapmamız gerektiği konusundaki bir ayrı mesele de göreceğiz. Aynı şey e, bu kaza konusu e, zekat için e, geçerli midir? Zekat için. E, aslında zekat e, kazaya kalmaz. Evet zekat farz olur olmaz hemen e, yerine getirilmesi gerekin bir ibarettir ama mesela namaz saat 3'te farz oluyor 6'da bitiyor o farz saat yani ikindi 3'te farz oluyorsa 6'da 18'de namazın vakti bitiyor. Zekatın başlama vakti var bitiş saati şu saattir denmediği için zekat kazaya kaldı demiyoruz ne diyoruz? Hala zekat verilmedi diyoruz. Ucu açık bir şekilde bekliyor. Dolayısıyla zekatın kazası değil e, ihmal edilirse eğer ilk fırsatta hemen yerine getirilmesi şeklinde e, anlıyoruz bunu. Anlamak istiyoruz. Şimdi bir e, hususu daha belirtelim. Fukahamız bu incelikleri mesela hangi inceliği? Namaz için kazaya kaldı diyor. Zekat için kazaya kaldı demeyelim buna diyor. Bunları böyle kura ile çekip buna bu çıktı, buna bu çıktı diye kafadan atmıyorlar. İbadetleri Allah'ın emirlerini ve yasaklarını asırlar süren bir inceleme sonucu. Hangi kelimeyi nasıl kullanmış Allah? Peygamber aleyhisselamın ağzından nasıl çıkmış Şurada şöyle söylemiş, burada böyle söylemişten ki ton farklarına yani ses tonu farklarına diyeceğimiz bir farka bile dikkat ederek bu incelikleri anlıyorlar. Biz edebimizi çok dikkatli bir şekilde fukahanın huzurunda dururken edebimizi muhakkak muhafaza etmeliyiz. Bunlar böyle baştan savma şeyler değil. eğer özürsüz bir şekilde Ramazan orucu kazaya kalmışsa özürlü bir şekilde zaten onu konuştuk Ramazan orucu özürlü bir şekilde kazaya kaldıysa kazası var özürsüz bir şekilde nasıl kazaya kalabilir bunda birinci ağır seçenek Müslümanın cinsel ilişkide bulunduğundan dolayı orucunu e, tutması e, veyahut da orucuna ceza alması şeklinde anlaşılır ki cinsel ilişki Ramazan'da en ağır suçtur. Bu büyük bir günahtır ve bunun bir de kefareti gerekmektedir. Keffaret, daha sonra keffaret çeşitleriyle ilgili inşallah göreceğiz. Keffaret fıkhını incelerken göreceğiz. Keffaret ahirette ceza görmemek için dünyada verilmiş ceza demektir. Özet olarak budur kefaret. Ramazan günü e, helal bir şekilde tabii kendi hanımıyla veya kendi kocasıyla cinsel ilişkiye giren Müslüman hem o günün orucunu yaktığı için o günün orucunu tutar e, hem de o suçtan dolayı ceza öder, kefaret öder kefaret varsa bir köle azat etmektir şu anda öyle bir imkan yok yoksa ardarda hiç ara vermeden 60 gün oruç tutmaktır buna kefaret orucu deniyor 60 gün oruç tutmaya muktedir olmaya gücü yetmeyende 60 fakiri doyurur bu e, kefaret cezası ee, bizim tabi olduğumuz e, Hanefi mezhebinde Hanbeli ve Şafii mezhebine göre e, bu şekilde uygulanır. Nasıl? Yani Köle azat etmek, köle yoksa 60 gün oruç tutmak, 60 gün oruç tutmaya sağlığı müsait değilse e, bu da ne gibi? Mesela şeker hastası, astım hastası ilaçsız yaşayamıyor, yemeksiz yaşaması mümkün değil. Günde 3-4 öğün yemek yemesi tıbben zorunlu ve geçici bir, iyileşir bir hastalık da değil. Bu Müslüman da 60 fakiri doyurma seçeneğini kullanabilir. Burada cinsel ilişkiyle bu kefaret cezasına müptela olan birisi, erkek veya kadın fark etmez. Yani sadece erkeğe ait bir ceza değil bu. Sadece kadın e, ciddi bir tehdit veya işte silah kullanmak gibi bir suçtan bir sıkıntıdan dolayı bu tehlikeye düştüyse herhalde yani kadın öyle bir o kadar da bir nikahlı bir kadın o kadar da tehlikeli tehdit görecek hali yok. Kadın için de aynı şekilde cezalandırılır denmiştir. Eğer cumanın dışında, cinsel ilişkinin dışında bir suç işlemişse ne olabilir? Yemek yemek, su içmek. Hata yanılarak bunlar zaten kefaret, kaza gerektiriyor, kefaret gerektirmiyor. Eğer bilerek Müslüman bir insan yemek yerse Ramazan-ı Şerif'te, veya su içerse bilerek bu Müslümanın da aynı kefaret dediğimiz cezayı e, yerine getirmesi gerekiyor. Ahiretini harap etmek istemiyorsa. Yine namaz konusuna dönmeden önce haç konusunda da kaza nasıl olur? sorusuna gidelim. Bir defa e, haç ibadetinde Hac ibadetinin olmazsa haç olmaz denen tek şartı Arafat'ta vakfedir. Vakfede bir iki saatlik bir ibadettir. İhramlı bir şekilde vakfe yaptı mı bir hacı, bir Müslüman o hacıdır. Ee, ve bu ihramlı yapılır. İhram demek telbiye getirerek iki rekat namaz kılıp, erkeğin üzerindeki bütün dikişli elbiseleri çıkarıp işte havlu gibi bir şeye sarılması kadınınsa e, herhangi bir şekilde üzerinden elbise çıkarmadan sadece niyeti ve telbiyesiyle ihram anına girmesi demektir. E, Hacda vatfe yapılır, e, mina da taşlama yapılır, e, ondan sonra kurban kesilir, işte ve e, sahi yapılır, yani gelir haccın sahi yapılır. Hac bu şekilde biter saç tıraşı ile beraber de ihramdan çıkılmış olur. İhrama girdikten sonra ihramdan çıkmadan önce muhrimin yani ihramlı durumdaki hacının hanımıyla cinsel ilişkisi haccı kökten helak eder. Bu hem haram hem de haccı kaldırır. Hatta e, cinsel ilişkinin ötesinde öncesinde şehvetli dokunmalar da bu şekildedir diyen fukaha bile vardır. Her halükarda e, bu şekilde yani ihramlı iken e, cinsel ilişkiye giren Müslümanın haccı da umresi de gider. Neresinde olursa olsun o hac bitti artık. O Mekke'de gene hacılar gibi işini yapacak ama bu bir daha hacca gelecek. O hacin orada tamir edilmesi mümkün değil. Üstelik de e, kurban cezası da ödeyecek. Hem o sene kurban cezası ödeyecek, hem de gelip iptal ettiği hacını yeniden yapacak. Aksi takdirde hac yapmamış olur. Yani son dakikada bile olsa bu cima'dan dolayı e, girdiği suç e, hacin İptal etmesi şeklinde gerçekleşir. Bunu böyle tövbe ederek, istiğfar ederek kapatmak mümkün değil. O bir terbiyesizliktir. O terbiyesizlikten dolayı tövbe edecek ayrı bir konu. Ama tövbe etti diye haccı olmuyor. Haccını yeniden, bir daha ne zaman, ne zaman yaparsa artık. Ne zaman bir daha yaparsa. Yani hac yapmadı. Hac farzını yapmadan, bir de hac yüzünden büyük bir günaha girerek. Yani buradaki zinayı kastetmiyoruz. Mekke'de ihramlıyken zina kendi nikahlı anımıyla e, özellikle bu hataya düşerse Allah muhafaza buyursun. Bütün bir emeği gider bir daha da hacca nasıl gidecek onu da Allah bilir. Şimdi e, başka bir namazla ilgili veya genel kaza konularından biri olarak nafilelerin kazasını konuşalım nafilelerin kazası yapılır mı? İki türlü konuşacağız bunu. Birincisi vakitli nafileler, vakitsiz nafileler. Vakitsiz nafilelerde zaten kazanın söz konusu olmadığını söylemiştik. Ne gibi? Mesela çok tesbih yapmak, yani ne zaman? Şu saat diye bir şey yok. Bunun bir kazası yok. Ne zaman yaparsan o zaman oluyor. Kur'an okumak, ne zaman okursan o zaman okuyor. Ama Sabah namazından önce kılınan iki rekat sünnet nafiledir. Öğle namazından önce kılınan iki rekat sünnet nafiledir. Dolayısıyla bunlar vakitli sünnetler. Peki vakitli olan nafileleri kaza yapmak gerekir mi? Bunu da ikiye ayırıyoruz. A ve B maddesi olarak. A hiç başlamadan kazaya kalır mı? Mesela akşam namazının sön sünnetine hiç başlamadık. O arada yatsı oldu. Peki bizim sünnetimiz kazaya mı kaldı? Bunu iyi anlıyoruz. Yani sünnet ibadetler hiç başlamadan kazaya kalır mı? Farz kalıyor. Övleyi ha yarısında bıraktın ha hiç kılmadın kazaya kalıyor. Sünnetlerde bu durum böyle değildir. Sadece sabah namazının sünneti ile beraber kazaya kalır. O sünnet yani sabah namazındaki iki reka sünnet sanki farz gibi e, kabul edildiğinden o sünnet kazı. Bunun dışında başlanmamış bir sünnet vakti çıkınca kazaya kalmaz. Kural böyledir. İkinci B maddesi bunun. Peki bir sünnet ibadete nafile ibadete başladık. Başlayınca o kazaya kalır mı? Burada iki e, görüşle e, karşı karşıya olacağız. Bir nafile ibadete, nafile ne demek? Farz değil, vacip değil demek. Başlayınca onu bitirmek farz mıdır, vacip midir? E, Hanefi ve Maliki fıkında bir nafileye başlanınca o artık vaciptir. Onu Müslüman bırakıp geri dönemez. Oruç içinde geçerli bu. Yani Muharrem orucu, pazartesi orucuna niyet eder mümin, övlen o orucu yese, ne olur? Ramazan orucu gibi kebair bir günah olmaz. Kefaret gerekmez. Bozabilir de. Düğüne gittiği için, ilacını unuttuğu için, çok acıktığı için, nafile oruç bozulur. Öğle namazının sünnetini kılarken de, ikinci rekatında selam vereyim üçüncü rekatta farz yetişemedi, farz kaçacak deyip selam verse farzı bölmüş gibi olmaz ama nafile ibadetler hanefi ve maliki mezhebinde başlandığı zaman farz vacip duruma gelir bu ne demektir bırakarsan bir yerinden bunu tamamlaman gerekiyor bu bu anlama geliyor bundan da namazın mesela nafile kılarken arasından e, bozuldu namaz. Olur mu? Bozulur. Nafile namaz da bozulur, farz da bozulur. Farz zaten gidip tamamlanması gerekiyordu. O arada e, bozulmuş nafile namazı da tamamlamamız gerekiyor mu? Gerekiyor diyoruz. Neden gerekiyor diyoruz? Çünkü kural koymuştuk. Nafile yapılmadan nafiledir. Ama başlandıktan sonra artık nafile değildir. Başlandıktan sonra yani kendi kendine onu vacip hale getirmiş oluyorsun. Aslında var olmadığı halde vacip olmadığı halde. Bir başka e, meselemiz mesela namaz kazaya kaldığında bu kazanın ne zamandır süresi yani bir kere kazaya kaldı mesela e, sabah namazı kazaya kaldı bu ne zaman kaza edilmeli ilk fırsatta kerahat olmayan ilk fırsatta kaza edilmeli e, oruç içinde aynı şey geçerli oruçta herhangi bir e, özür hastalık vesaire devam etmediği sürece eğer böyle bir sıkıntı yoksa en azından öbür Ramazan gelmeden kaza edilmeli peki e, hemen kaza edilmese e, bu da kaza da kazaya mı kalıyor? hayır yani kulluk ciddiyeti e, ibadet e, ahengiyle uyuşmadığı için buna sıkıntılı diyoruz. Kazanın zamanı yani kazaya kaldıktan sonra ibadet onun zamanı ilk fırsattır diyoruz. Peki bu biriktirilirse e, ne gibi bir durum olur? Bu kulun ile ilgili bir mesele. Yani bir namazın 10 sene önce kazaya kalmasıyla 10 dakika önce kazaya kalması arasında o namazların kazasının gerekliliği açısından bir fark yok. Ha 10 dakika önce kazaya kaldı, ha 10 sene önce kaldı. Ama gayret etmemek, kulun bu konudaki gevşekliği e, ciddi bir şekilde kulun imanına yansır. Ve her ihmal edilen kaza görevi, namaz olsun, oruç olsun, hac olsun, her ertelenen gün, her ertelenen saat, şeytan için kulu e, saptırma, kulluk görevlerinden uzaklaştırma bakımından ciddi bir e, sorumluluktur. Veyahut da şeytana ciddi bir tavizdir. Ne kadar mesela e, uzun yıllar, beş sene, on sene maazallah namaz kazaya bırakmış birisi e, ne kadar bu kazalardan kurtulma planı yapmalı. Ya da mesela bir günde kaç kaza kılmalı. Diyelim 10 sene. Hiç namaz kılmamış birisi e, ne kadar kaza yaparsa kaza yaptı diye e, vebalden kurtulmuş olur. Evvela e, şunu bileceğiz. Namazlarda kaza namazlarında tertip diye bir şey var. Tertip, bildiğimiz tertip. Tertipten iki şey anlıyoruz. Birincisi sabah, öğle, ikindi, üç vakit kaçıran birisi bu namazları kaza ederken kaçış sırasına göre kaza etmeli. Sabahı önce kılmalı, öğleyi sonra kılmalı, ikindiyi sonra kılmalı. İkincisi olarak da namazlarda 6 vakte kadar kazası olduğu zaman bir insanın yani 6 vakit oldu mu bu kural geçerli değil 6 vakte kadar kazası olan biri kazalarını kılmadan normal namaz kılmayacak buna sahibi tertip olmak deniyor sahibi tertip tertipli müslüman manasında namaz açısından bunu şöyle izah edelim Şimdi bir Müslüman övleyi kılmadı. İkindi namazları için camiye geldi. Bu Müslüman övleyi kılmadan kindi kılmayacak. Kindi normal vakit ama. Daha henüz kindi çıkmadı. Boynundaki kazayı kaldırıp öyle övleyi kılacak. Bu aynı şekilde beş vakit oluncaya kadar böyledir. Altı vakti buldu mu bu şey gidiyor. Ondan sonra ne yaparsan artık Çünkü bir Müslüman en fazla beş vakit kazaya bırakabilir. Ondan sonra ya öldü ya imanı gitti bu adamın diye düşünülüyor. Beş vakitte, mesela dört vakit kazaya bırakmış, beşinciyi bırakmış. Bu Müslüman kazaya namaz bırakmış bir Müslüman lekesi taşımaması için Aman bu lekeyi temizle ondan sonra normal namazına devam et. Hiçbir şey yokmuş gibi devam etsin bu iş. Altı vakit oldu mu zaten lastiğin patladı nasıl gidersen git deniyor maazallah. Çünkü biz şimdi şöyle düşünüyoruz namazı kaza ettin elhamdülillah orada bir beş kilo eksik vardı. O beş kiloyu da geldin koydun oraya tamam işte bitti bu öyle değil bu iş. Bu namazları kaza ettin tamam kapandı ama niye kazaya bıraktın sorusunun cevabı var. Bunun için çok büyük tövbe istiğfar gerekiyor. Namazlar kazaya bırakıldığı zaman. Yani o kadar da kaza yaptık elhamdülillah demekle bitmiyor bu iş. Niye kazaya bıraktın sorusunun cevabı ahirette sorulur. Çünkü kul Rabbinin huzuruna çıktığında ilk ibadet namaz ibadeti olarak karşısına çıkacak. Şimdi bu incelikleri yani de dikkat ettikten sonra e, diyelim ki Müslümanın Allah muhafaza buyursun. Yıllarca birikmiş namazı var. Bu Müslüman ne yapacak? Bir defa namazlarını hesap edecek. Kaç vakit sabah namazı Kaç vakit öğle? ikindi, akşam yatsı var. Bir de vitir. Kaç? İşte mesela e, 1200 sabah namazı 1000 öğle. Genelde sabah namazı çok kaçar. E, i̇kindi çok kaçar. 1100 Viyahut 10 on sene hiç namaz kılmamıştım. On senenin toplamında da şu kadar bin sabah, şu kadar bin, şu kadar bin diye hepsini tespit edecek. İlke şudur. Ekmek, yemek, su her şeyi bırakıp bu namazları bitirip öyle hayata dönmesi lazım. Ama bu mümkün değil. Neden? Çalışmadan, çoluk çocuğuyla ilgilenmeden dinlenmeden, sağlığına bakmadan e, kaç vakit namazı kaza edebilir ki? Tıkanır kalır. Bu sebeple işini aksatmadan, günlük hayatında dara düşmeden ne kadar kılabiliyorsa o kadar namaz kaza edecek. E mesela çocuklarını aç, sefil bırakacak şekilde camiye kapanması caiz mi? Değil. Öyle yapması da gerekmiyor. Bir denge üzerinden. Eğer bu işinin gereği Mesela çalıştığı işteki yoğunluk gereği e, Müslüman mesela günde üç vakit ancak kaza edebiliyor. Öbür türlü bitkin yorgun oluyor. Kaza edemiyorsa ki e, sünnetlerin kazası yok. Demiştik. Sadece farzlar kaza ediliyor. de vacip olduğu için Hanefi mezhebi fıkhında vacip olarak de kaza ediliyor. Bayram namazlarının da kazası yok zaten. Sadece farz namazlar ve Vitir kaza ediliyor. Şimdi Müslüman günde 3 vakitten fazla kaza mesela sabah öğleyi kılıyor, kindiyi kılıyor. E, akşamı kılacak olsa e, nöbetini kaçırıyor. İşte, e, dayanamıyor gibi bir nedenle. Veyahut da bir vakitte olsa bir takvim yapacak. Bu takvime sadık kaldığı sürece Allah'ın rahmetini umarız. Ama ne zaman aklıma gelirse hele bir kılalım şeklindeki baştan savma e büyük vebal tabii. Ama bütün bunların yanında namazı kaza etmekten başka bir görev daha var. Bu namazlar kazaya kaldığı için tövbe istiğfar, gözyaşı ister. Bir Müslüman ne kadar namazının kazaya kaldığını bilemeyecek durumdaysa olabilir mi böyle bir şey? Çok rahat olur hem de. Yani namaza başlayıp işte 15 yaşında buluğa ermiş 2-3 gün kılmış, 5 sene kılmamış. Sonra bir düğünde Milletle beraber bir öğle kılmış, hadi bir daha kindi kılmış, 6 ay kılmamış. Öyle bir karışmış kafası ki 80 yaşında bu Müslüman zannı galibesiyle yani tahminen artık kapanmıştır bu açıklar, dencek kadar namaz kılar, kaza namazı kılar. Ve Allah'ın mağfiretine, rahmetine e, milyarlarca göre e, istiğfar ederek, gözleşi akıtarak müracaat halinde olur. O ayrı bir mesele. Kaza namazını konuşuyoruz. Ezan ve kamet ki konuştuğumuz meseleyi bir daha konuşalım. Kaza namazlarının kametle kılınması da sünnettir. Ezan da e, sünnettir. Kaza namazlarında. E, ama bu namazın varlığını etkileyecek düzeyde değildir. Mesela e, kazanın kametiyle ve e, ile uğraşırken vakit zaten 10 dakika ayırabiliyor buna bari onun yerine bir sabah namaz kaza edeyim dese o da bir tercih nedeni olabilir ama normalde bir namaz ezanı ve kametiyle beraber e, kaza edilirse sünnete uygundur namazlar kaza edilirken yine namazın kazasından örnek verelim namazın cemaatle kaza edilmesi mümkündür mesela topluca öğle namazı kazaya kaldı hep beraber o namazı normal namaz gibi kılabilir miyiz? kılabiliriz bu da bir tür sevap yakalama mücadelesidir çünkü cemaat kendi halinde kılınan namazdan daha fazla sevap kaynağıdır cuma namazının kazası yoktur Cuma namazı bir yolla kayboldu mu onun yerine öğle namazı kındır. Ama burada bir notu bir kenara yazalım. Cuma namazı vakti çıktığı için kazaya kalabileceği gibi şartları oluşmadığından kılınamayacağı için de kazaya kalabilir. Çünkü Cuma namazı öğle namazı gibi değil. Cuma namazı hem öğle ile kindi arası kılınması gerekiyor vakit açısından hem de Mesela bir sayı gerekiyor. iki kişi birleşip cuma namazı kılamaz. En az bir üç kişi olması lazım imamdan sonra. Ee, veya işte hutbe okunması lazım. Hutbe okunamadı. Yahut da e, cuma kılınacak bir yer bulunamadı. Mesela herhangi bir şekilde cuma kılınamadıysa cumanın kazası yoktur. Onun yerine öğlen kılınır. Normal öğlen namazı kılınır. Seferlikte ise zaten iki rekat öğlen namazı kılacak yani cuma'nın kazası yoktur bunu özellikle e, bilmiş olmamız gerekiyor oruçla ilgili e, bir husus daha var Ramazan-ı Şerif'in e, oruçlarını mesela 10 gün oruç bilhassa bayanlar için önemli bir mesele bu bayanlarda muhakkak belli bir yaşa kadar 50-55 yaşına kadar Muhakkak her Ramazan'da birkaç gün oruç kazaya kalır. Bunu bayanın önlemesi mümkün değil. Ee, normal Müslüman'da da bir sebeple olabilir. Peki e, bu 10 gün oruç, 7 gün oruç borç kaldığında bunları ard arda tutmak mıdır şart olan? Hayır. Faziletli olan ard arda tutmaktır. Yani mümkünse e, 7 gün oruç kaldıysa kaza... 7 gün ardarda arda oruç tutmak lazım. Ama e, o şekilde olmayabilir de bir gün şimdi, iki gün sonra bir daha, dört gün sonra bir daha, mühim olan işte bir e, eftaliyet bakımından söylüyorum. E, öbür Ramazan gelmeden bu Ramazan'ın e, oruçlarını, bir önceki Ramazan'ın oruçlarını dağınık dağınık da olsa bitirmek lazım. Ama 10 da geçse kazası gene kazadır. Yani illa üzerinden bir Ramazan daha geçince nasıl olsa geçti üçünden diyecek halimiz yoktur. bir meseleyi daha açalım. İleride nezir, adak diye bir ayrıyeten derste de göreceğiz ama kaza ile ilgili bölümünü görelim. Nezir Türkçesine adak diyoruz biz. Müslümanın e, ibadet cinsinden bir şeyi sorumluluğuna alması demektir. İbadet cinsinden nedir? Oruç, namaz, Kur'an, kurban kesmek. Genelde bu e, mesela şu iş gerçekleşirse 40 rekat namaz kılacağım der. Şu iş olursa şundan kurtulursam 5 gün oruç tutacağım. Gibi. Buna adak diyoruz Türkçe'de. Arapçası nedir? Nedirdir? Peki bunun Mesela 5 gün oruç tutacağım dedi bir Müslüman. Sonra onu tutmadı. Bu ne olur? Bu da kazaya kalacak. Çünkü bu da vacip bir ibadettir. Nezirin yerine getirilmesi, adağın yerine getirilmesi vaciptir. Ömrünün sonuna kadar ne zaman yaparsa Müslüman yapıp o vebalden kurtulmak zorundadır. Belki e, konunun içinden anlaşılacak e, soruyu biz soralım. Kaza terk edilirse ne olur? Namaz kazaya kaldı. E, kazayı da yapmadı. Oruç kazaya kaldı. E, kazayı kaza olarak da tutmadı. Bu iman meselesi. Ölünceye kadar kazalar yerine getirilecek. E, aksi takdirde e, işin akıbeti cehennem olur. billah Müslüman cehenneme girmektense dünyayı e, cehennem gibi yaşamaya bile razı olmalıdır. Memleketimizde benim çocukluğumdan beri diyeyim en azından yani aşağı yukarı 50 senedir duyarım e, nafileler ve kaza namazı bir araya geldiğinde ne yapılacak? Belli bir grup Müslüman şahsiyetler kaza namazı borcu olan nafile namaz kılamaz derler. Böyle bir fetva namazanlarda sorulur normal toplantılarda sorulur, dergilerde çıkar bu yeni icat olmuş bir şey değil. Yani benim çocukluğumda da duyuluyordu. 100 sene önce, 200 sene önce de özellikle konuşuluyordu. Burada iki görüş var. Bir Şafii ulemasının görüşü var. Diyorlar ki işte kimi konuşuyoruz? Bir sene kaza namazı borcu olan bir Müslümanı konuşuyoruz. Diyorlar ki üzerinde kaza borcu olan bir Müslüman o arada sünnet namazlarla meşgul olursa bu yaptığı caizdir ama böyle yapmaması daha uygundur. Kim diyor? Şafii uleması. Bu cümleyi Memleketimizde yıllardan beri kaza borcu olan sünnet namaz kılamaz diye anlıyorlar, yorumluyorlar. Halbuki şafi kaynaklarında böyle bir şeyle karşılaşmıyoruz. Onlar ne diyorlar? Kaza borcu olan sünnet kılsa bu caizdir, sahihdir ama kazayı tercih etmesi lazım. Çünkü kaza onun için önemli. Biri borç, öbürü borç değil. Diğer e, mezheplerin, Hanefi, Maliki ve Hanbeli mezheplerin uleması ise, böyle demiyorlar. Onlar diyorlar ki, nafileleri ikiye ayıralım diyorlar. Bir mutlak nafileler var. İşte, İki rekat Allah için namaz kılmak. Mutlak bir nafile yani bir vakit nafilesi değil. Bir de farz namazlardan önce ve sonra kılınan namazların sünnetleri var. Öğlenin sünneti gibi, sabah namazının sünneti gibi. Bu sünnetleri de ikinci sünnet çeşidi olarak görelim. Bir Müslümanın bu namazların sünnetlerini bu farz namazlardan önce ve farz namazlardan sonraki sünnetleri kılmayıp onların yerine kaza namazı kılması gerekir mi? Gerekmez. Yani hem sünnet namazları kılacak hem de kazalarına devam edecek. Ama mutlak olarak nafile dediğimiz, sünnet dediğimiz namazlar iki rekat Allah razı olsun namaz kılmak, işte camiye girdim, boş durmayayım iki rekat namaz kılmak, yani bir vaktin revatip sünnet dediğimiz e, namazların başında ve sonunda kılınan, öncesinde ve sonrasında kılınan revatip sünnetin dışındaki nafile namazları Tercih etmemesi gerekir. O da ne yapmalı? Onların yerini mesela bir camide boş duruyorum, iki rekat namaz kılayım diyecek yerde, o kaza namazı kılmalıdır. Borcu var onun için. Önce borcunu ödemeli. Yani borcu olanın sadaka vermesi gibi bir şey görüyorlar bunu. Fakat övlenin sünneti, akşam namazının son sünneti, yastı namazının son sünneti, sabah namazının sünneti gibi sünnetler kazadan dolayı terk edilmez. cumhur ulemanın görüşü budur. Burada çok önemli bir dipnotu açmak istiyoruz. Şimdi Müslüman diyor ki kaza namazın varken nafile kılamaz. Peki camiye gittim kaza namazım var diye nafireyi kılmadım onun yerine kaza kıldım camiden çıktık öğleden sonra caminin çay bahçesinde arkadaşlarla bir saat çay içtik muhabbet ettik kendiye geldiğimde yine sünneti kılmadım kazam var diye akşam namazına geldik ben kazam var sünnet kılamam deyip namazdan sonra gidip arkadaşlarla pastanede salep içtik kış gecesi. Ee, siz niye akşamın sünnetini kılmadınız? E kaza var. Yani bu bir trafik kazası mıdır? Yol kapalı bir yere gidilmiyor. Bu nasıl bir anlayış? Yani bu Maliki ulemasından e, Furi denen bir zat var. Bu bir oyuncak çeşididir. Böyle şey olur mu diyor. Yani Müslüman Madem kazağın var diye titiz davranman gerekiyor, niye eğlencede vakit geçiriyorsun? Bütün gününü tam doldurup, şöyle çoluk çocuğun rızkı için vakit bulamayacak, uyku, uykuya bile vakit bulamayacak birisi, söz konusu ise eğer senelerinde namaz birikimi var üstünde, ha sen o zaman bari şu namazların sünnetleriyle meşgul olma da, şu farzların ağırlığından vebalinden kultul demiştir şafi uleması diyor. Televizyonun başında saatlerini harca. Arkadaşlarla balık tut, balık kızart sahilde. Ondan sonra camiye gel ezan okununca, e ben kaza namazı var sünnet kılamam da, Ondan sonra kendi, bu bir tür kendi kendini aldatmadır. Elhakta böyledir. Evet bu Şafi öleması, Allah onlara rahmet eylesin. Aman borcunu öde kardeşim ne yapıyorsun? demişlerdir ama sünnet namaz kılana da günah işliyorsun dememişlerdir. Çok makul ve akıllı bir şey söylüyorlar. Madem senin ağır borcun var, kurtul bu borcundan diyorlar. Ama sen televizyonun önünde saatler harca, internette saatlerini harca. Ondan sonra da kazan var diye sünnetleri ihmal et böyle bir şey yoktur kim için geçerli bu zaten bir 15-20 dakika işinden gücünden vakit bulabiliyor müslüman veyahut yatalak hastadır zaten bir namaz kılması ona bir sürü yük oluyor Ha sen sünnetlerin yerine farzları kıl denebilir o da kime göre ümmeti muhammedin dört büyük ilim ekolünden biri olan şafi ulemasına göre bu yalnız sadece bir iştihattır yabana atılır bir iştihatta değil. Gerçekten makul bir mantığı da var. ve Bunun bir takım fıkıh dayanakları da var. Ama e, genel olarak Müslüman eğer çok kaza namazı varsa senelerin birikimi kaza namazı varsa bu Müslüman mesela ikindinin yatsının ilk sünnetlerinin yerine kaza kılabilir. O sünnetler çünkü müekked sünnetler değil. Ama sabah namazının sünnetini asla ihmal etmemeli yani öğle namazının sünneti çok önemli ihmal etmemeli yası namazının son sünnetini ihmal etmemeli, akşam namazının sünnetini ihmal etmemeli bunlardan artan vakitlerinde kaza kılmalıdır fakat gelelim işin son bölümüne şimdi buna rağmen buna rağmen Müslüman hiçbir sünnetleri kılmasa onların yerine farz kılsa ne olur e biz en başta demiştik ki Sünnetler zaten hesabı sorulacak şeyler değil. Bir sevap kaybetmiş olursun. Bu bir laubaliliktir. Bundan dolayı belki ileride farzlara e, karşı bir soğukluk olursan de ama her halükarda sünneti kılmayan ne gavur olur ne dinden çıkar. Farzı terk etmek gibi değil sünnetleri terk etmek. Yeter ki kasıt laubalilik ve sünneti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünnetini hafif görmek olmasın meselemiz budur Biz bu dersimizde de ne yaptık ee, namazlar başta olmak üzere ibadetlerin kazaya kalması halinde Müslümanın ne yapacağına ne yapması gerektiğine dair bilgimizi tazelemiş olduk masllallahu ve ala aasedin Muhammed'in varsacinhammed